13 Melek'ten merhaba. Geçtiğimiz hafta modern klasik, ambient ve drone türlerinde geçtiğimiz seneden açıkta kalan bazı uçları birbirine bağlamıştık. Bu hafta da aynı mimaride devam edeceğiz. Programı 3 Six ismiyle müzik yapan İngiliz ambient prodüktörü Dennis Huddleston ile açtık. Her sene kendi etiketinden birer uzun çalar yayınlamayı alışkanlık haline getiren 3 son işi Dream Tempest. Müzisyenin kendi ifadesiyle melankolisini kaybetmeyen ancak eski kayıtlara nazaran daha imser ve çeşitli bir albüm. Biz de az önce synth arpejleri ile keskin distorsiyon seslerini birleştiren ve albüme ismini veren açılış şarkısını dinledik. Kanadalı müzisyen Damian Valz ile devam edelim. 2013 tarihli Badlands sonrasında geçtiğimiz sene Exposure isimli bir uzun çağrı yayınlayan Walls, peşinde olduğu çürüme ve ısızlaşma gibi temaları daha klostrofobik, yalın ve soğuk ses manzaraları eşliğinde keşfe çıkmıştı. Bu albümden seçilmiş kısa sekansları içeren bir tadımlıktan sonra, Godspeed You Black Emperor üyesi David Bryant ve Groving üyesi Kevin Doria'dan müteşekkil Montrealli His Tracks alacak sırayı. İkilinin rak geçmişlerini rafa kaldırıp ahengsiz dronelar ve tekinsiz ses dokuları ördüğü ilk uzun çağları Short Wave Nights cancellation etiketinden yayınlandı. Birazdan bu albümden For the Transient Projections'ta kulak vereceğiz. Sıradaki üç eserin ortak noktası... ...işlerinde insan sesi ihtiva etmeleri. Güney Koreli müzisyen Sima Kim ile başlayalım. Klasik bir eğitimden geçen... ...ve müzik konkret ve avantgard kompozitörlerinden etkilenip... ...ambient ve drone türlerine kayan Sima Kim... ...2014'ü son derece verimli bir şekilde geçirip... ...birkaç kayda birden imza attı. Bunlardan en öne çıkanı ise... ...soft koridor etiketinden yayınlanan Debris idi. Bu albümdeki Night Flight sonrasında... Yeniz Arandalı, şair ve şarkı yazarı Alicia Mersin Birds of Passage projesini ziyaret edeceğiz. 2010'dan beri faal olan Birds of Passage, katmanlı dronlar ve hassas vokalleri birleştirerek sessiz fırtınalar inşa etmekte. En son albümü This Kindly Slumber da geçen sene The no etiketine yayınlandı. Bu albümden gelecek Yesterday's Stains sonrasında programı bu bölümünde son olarak Ben Cover'lı Ian William Craig'e yer vereceğiz. Mektepte bir opera sanatçısı olan Craig'in ses tellerini esneterek yarattığı tonları katmanlaştırarak inşa ettiği Sigur Rosvari kompozisyonları içeren A Turn of Breath geçtiğimiz senenin en özel kayıtlarındandı. Bu albümden Either orada az sonra Açık Radyo'da olacak. Londra'lı müzisyen Pascal Savin'in son albümü Adrift, Alien Records etiketinin küratörlüğünde yürütülen bir ses haritası projesinin parçası. Bu projenin merkezinde etiketi temsil eden farazi bir ada bulunmakta ve proje için seçilen müzisyenler de etiketi merkez alan bir ambient müzik haritası inşa etmekte. Pascal Savin'in imza attığı Adrift ise adanın etrafındaki denizin açıklarını mimleyen hem tınısal hem de dinamik açıdan su imgesinden beslenen yoğun dronelardan müteşekkil bir albüm. Bu albümden kulak vereceğimiz Memory Fragments'ın akabinde Şikago'da müzisyen Jason Shanley'in Kim Chal projesini alacak sırayı. Müzisyenin 25 minyatür ses manzarası içeren A House Once Lived That Never Was albümünde bulunan ve Shanley'in parmakları ya da E-Bow ile usulca titrettiği gitar tellerini efektlerden geçirerek yarattığı nazik kısalardan It's Finally Warm Again But Sometimes It Still Snows birazdan seçkimizde yer alacak. ...ki programın da sonuna geliyoruz. Kapanışta yine... Denovali etiketinden bir müzisyene konuk edeceğiz. Petraz mahlasını kullanan... ...Londralı Oliver Barrett... ...etiketin tanıtım metnine inanırsak... ...müzisyenin eski kayıtlarındaki... ...retrofütüristik temaları devam ettiren... ...inanç ve belirsizlik arasındaki... ...çatışmayı irdeleyen... ...ve mitolojinin insan algısı üzerindeki... ...belirleyicene dair sorulan sorular soran... ...bir albüm yayınladı. Kavramsal bağlam elbette bir kenarda durabilir... ...zira Petrels müziğinden zevk almak için... Hiçbir şey düşünmeden kendimizi az sonra dinleyeceğimiz Acara Pace for Carter Note'un gittikçe çamurlanan synth arpejilerini bırakmamız yeterli. Bu gecelik bu kadar. Program kayıtlarına 13melekradyo.tumblr.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.